Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri, Kıymetli Hocamız Profesör Doktor Ethem Cübecioğlu ile birlikte, Bir Gariplerin Kitabı programında da beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli Hocamızla malumunuz olduğu üzere, Muhammed Esat Erbili Hazretlerinin hayatından ve menakıbından bahsediyoruz. Hocamız bize Esat Erbili Hazretleri'nin hayatını ve menakıbını anlatıyor. Kıymetli Hocam daha önceki programlarımızda Esat Efendi Hazretleri'nin hayatından, yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsedilmişti. Eserlerinden de Kenzül İrfan isimli eseri, mektubatından, divanından bahsedilmişti. Yani arzu ederseniz bugün hocam tercümesi, bu Risale-i Ehadiye tercümesi isimli bir tercümesinden bahsediliyor. Bundan başlayalım isterseniz. Evet. Esad-ı Hazretlerinin Tevhid Risalesi tercümesi meşhurdur. Bu Risale-i Tevhid Risalesi tercümesi Esad-ı Hazretlerinin bu yüzyılın başlarında yapılmış... ve 103 sayfa olarak da basılmıştır. Esad-ı Hazretleri'nin yaptığı bu tercüme Şeyhül Ekber Muhiddin İbn-ül Arabi'ye aittir. Vahdidi vücut sırlarıyla alakalı çok güzel gerçekten çok güzel bir eser. Okumaktan gerçekten zevk aldığım okumaktan gerçekten mutlu olduğum hem akıl zevki hem de kalbi, irfan zevkine ulaşabildiğim bir kıymetli eser. Esad-ı Hazretleri, o da Muhedin Arabi'yi çok severdi. Evet. Zaten bütün Allah dostları, diğer Allah dostlarını sever. Ama Muhedin Arabi'nin Allah dostları gözünde çok farklı bir yeri vardır. Hatta denilir ki, Muhedin Arabi'den sonra gelen şeyhlerin hepsi ona talebedir derler. Kıyamete kadar gelecek bütün incelikler, bütün sırlar, bana verildi diyor. Muddin Arabi Hazretleri ve gerekçelerini anlatıyor. Geçmişte bu söylediği sözü bugün görüyoruz ki tarih boyunca herkes Muddin Arabi'nin eserleri üzerinde çalışma yapmış, araştırma yapmış, inceleme yapmış. Efendimiz söyleyeyim. Yani pek çok kıymetli şerhler, açıklamalar, çalışmalar, tercümeler, şerhler yapılmış. Eserleri Hazretleri de bu kervana dahil olmuştur. Ve bir nakşi olarak ربانی مجدیدی ekolüne mensup olmasına rağmen, آن راهنم، neşesini taşıyan ve o neşesini de bu yapmış olduğu tevhid این کار را که انجام داده است، ترجمه و ترجمه کرده است. این کار را که انجام داده است، ترجمه و ترجمه کرده است. این کار را که انجام داده است، ترجمه Bugünkü dile de Ercan Alkan Bey tarafından Allah razı olsun tercüme edildi ve yayınlandı. Evet. Çalışmalarını her zaman takdir ettiğimiz Sayın Ercan Alkan Bey yapmış olduğu bu çalışmanın da gerçekten hakkını vermiş ve kütüphanemizde sürekli okunmak üzere başucumuzda doğan bir kaybı olarak yerini almıştır. Evet. Çok önemli bir eser. Fakat entelektüel bir eser olduğu için genellikle konuyla ilgilenen, üst düzeyde bir irfan sahibi olan insanın okuyabileceği tarzda ağırlığa sahip. Çünkü anlaşılması zor yerler var Anlaşılabilir ama anlaşılması çok zor yerler var. Esasen bu kitaplar okunurken bir üstadın nezaretinde okunması lazım. Evet. Bizim eski devlet bakanımız, Sayın Profesör Mehmet Aydın Bey devlet bakanıydı. Altınoluk dergisi Böyle bir röportaj yapmıştı onunla. Ona demişti ki, bir Müslüman bir tane kitap tavsiye edin ve başka bir kitap tavsiye etmeyin. Ama o kitabı okusun, İslam'ın tamamını anlasın. Siz hangi kitabı tavsiye edersiniz? Profesör doktor Mehmet Aydın Bey, o zamanki Altın Oruç dergisinde bu röportaj var. Aynen şu cevabı verdi. İslam'ın tamamını okumak ve öğrenmek istiyorsanız. i̇mam Gazali'nin İhya-ı Ulumuddin adlı eserini okuyunuz. O kafi gelir. Onu okuduktan sonra artık geriye hiçbir şey kalmaz. Her şeyi öğrenmişsinizdir. Ama Gazali'nin İhya adlı eserini okurken mümkünse bir bilenle beraber okuyun. He. Her şeyine rağmen, her türlü inceleye, her türlü bilgiye rağmen yine de anlatılmaya muhtaç muğlak, üstü kapalı, müphem yerler olabilir. İlahiyatçı dediğimiz, profesör ünvanlı, doşent ünvanlı, İslam entelektü dediğimiz pek çok insan bunu Arabi maalesef anlayamıyor. Onların da bir bilenin yanına oturup, ben bunu anlayamadım. Bu insan yanlış bir insan değil. Ben anlayamadığım için bu kitabı bana anlatır mısınız diye gelecek bir bilene soracak ves elu ehle zikri in kuntum la talemun bilmiyorsanız gidin bir bilenden sorun bir bilenden öğrenin efendim çünkü tasavvufun dilini anlamak çok zor Ebu Hayyan et-Tevhidi ölüm tarihi 1024 hmm. İmam Gazali'den önce yaşamış onun El-Zeh-el-Besair ve-Zehair adlı eserinin birinci cildinin 152. sayfasında şöyle söylüyor. Cüneyd-i bir tasavvufi sözü ve bu sözü açıklamasıyla ilgili bir risale okudum diyor. Evet. Ve bu okuduğum risalede bu tasavvufi ifadelerin ve terminolojinin kullanıldığı bu kitabı okudum. Ama Bazı yerleri ben anlayamadım diyor. Bazı yerleri ben çözemedim diyor. Bana göre şurada şu şu eksikler var. Burada bu, bu eksikler, bu noksan, bu hatalı. Bunları anlatıyor kendisine göre. Kendisi kelam alimi. Evet. Cüneydi Bağdali'nin bir Risalesini okuyor. O da o Risalesin de bir tanesinin söylediği bir sözü şerh ediyor. Koskoca Ebu Hayyanet Tevhidi'yi, o Endülüs'ün yetiştirdiği parlak ışıklardan... O anlamakta zorluk çekmiş. En sonunda şöyle söylüyor. Diyor ki, keşke diyor, işin şu tarafını da itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Bu, Cüneyd-i Bağdadi'nin ifadelerini bize anlatabilecek kelam ilminde mütebahir ne? bir mutsavvufa ihtiyaç var. Yani hem kelamı bilecek, hem de tısavvufu iyi bilecek. Biz kelamcı mantalitesine hitap eden Biz kelamcıya anlayabileceğimiz şekilde o tasavvuf risalesini, i Bağdadiye'nin risalesini bize nakledebilecek ara insan, ara entelektüel tipine ihtiyacımız var diyor. Keşke hem kelamcı hem de tasavvufçu kimliğine sahip olan insanlar gelse de anlamakta zorlandığımız, bize göre yanlış gibi Cüneyd-i Bağdadiye'nin bu risalesini keşke anlayabilseydik diyor. evet. Şey İmam Gazali biliyorsunuz hem kelamcıdır hem mutasavvıftır. Onun için tasavvufu en iyi anlatan tarih boyunca o olmuştur. Onun için bir ilahiyat entelektüeli kölüseniz siz ben diyorum ki siz ilahiyatçı kökenliyseniz İmam Gazali'nin İhyasını okuyun. Efendim söyleyeyim bir felsefi açılımınız varsa felsefi birikiminiz varsa üst düzey hikmete aşık Bir yönünüz varsa, derin fikirler, ince fikirler etrafında dolaşıyorsanız, Muğnerabiyenin eserlerini, özellikle Husuzilikemî şerleriyle beraber ve Fütühatı Mekki'yi okun diyoruz. Böyle halk adamı, halk insanı sevgi, muhabbetle bu tasavvuflu anlamaya çalışanlar var. Onlara da Yunus Emre'yi okun, Mevlana'yı okun diyoruz. Ne? Bak, üç insan tipi. Bir ilahiyatçı kafasına mesnevi okunca ilahiyatçı anlamıyor, Muğnerabiyi de anlamıyor. Bir felsefi hikmet düşüncesine ve o yapıya sahip bir insan Mevlana'yı okuyor, anlamakta zorlanıyor. İmam-ı Gazali'nin okuyor, anlamakta zorlanıyor. Üç insan tipi. Bir, normal halk. Evet, ilahiyatçıysanız İmam-ı Gazali okuyacaksınız. Sizi o kaldırır. Çünkü hem kelamcı hem mutasavvıhtır. Bir avam tabakası, bir ilahiyacı değilseniz o Ahmet Avni Konuk'un yapmış olduğu 16 ciltlik geniş bir böyle Mesnevi şerhi, şerhi var. var. Onu okuyunuz. Onu okumanızı tavsiye ederiz. Efendim söyleyeyim, yok ilacı değilsiniz ama sıradan bir halk tabakası değilsiniz. Böyle felsefeyle, ince fikirlerle uğraşıyorsunuz. O zaman size deriz ki, Mudnaremi Hazretleri'nin eserlerini okuyunuz. Herkesin açıldığı yön neyse, Kim dennas ala kaderi kuralınca bu hadis şerife göre herkese akıllarının hitap edebileceği, açılım sağlayabileceği gönden kitapları okuyup hakikat bilgisine ulaştırmak lazım. İşte bu Esad erbi Hazretlerimizin Risale-i Hadiye adlı eseri bireysel olarak okuduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Evet. Ama bazı anlaşılması zor olan yerler var. Ontoloji problemler var mesela burada. Varlık bilimsel problemler var. Onları açılım olarak nasıl izah edebileceksiniz? Özellikle ontolengüistik problemler var. Dil ile ilgili varlık problemleri var. Varlığın medena gelişinde mutlak kayıptan bu şehadet ailemine kadar beş tane e, ilahi hazır oluş alemi var. Yani birinci taeyyün, birinci la taeyyün, ikinci la taeyyün, misal alemi, şehadet alemi diye beşli bir sıralama var. O alemlere anlayabilmek, anlatabilmek fevkalade zor. Özellikle o kuantum fiziği varmış olduğu son aşama. Termodinamiğin ikinci kanuna göre yapılan alem açıklamaları. Ondan sonra Irwin Schrödinger'in O meşhur kuantumuna göre oluşturulan kainat ve alem anlayışı. Bunlar bu dünyanın yeni zihnine hitap eden ve vahdili vücudu destekleyen bizim irfan ehlinin üstü örtülü olarak anlatmaya çalışmış olduğu konulara yaklaşan fikri ve astrofizik yönünden bir açılım. Ve bir, söyleyeyim, bir ışıktır. Bu ışıklardan da istifade etmek lazım. Anlayabilmek için. Zaman nedir? Mekan nedir? Mudunarebi Hazretleri ve bütün sufiye, İmam-ı Rabbani hep bunlarla uğraşmış. Allah'la, kulla, alemle bunlarla ilgili görüşleri dile getirmeye çalışmış. Bu eser fevkalade güzel bir eser. Bir bilenle beraber okursanız daha istifadeli olur. Fakir tasavvufu bildiğim söylenilmez. Ama 38 seneden beri akademik olarak çalışıyorum. Bu Fahrettin Iraki Hazretleri'nin Lemaat adlı eser var. Hacı Bayram Birli Hazretleri hep bu eser okutmuş. Bu eser Mevlana zamanında yaşamış Fahrettin Iraki tarafından yazılmış bir eser. Çok ağır bir eser. Çok üst dil kullanan, kullanılan bir eser. Hacı Bayram Birli bu eserde eseri şunun için okutuyor. Bu eser sadece Allah'ı sevmeyi ve Allah'ı sevenleri anlatıyor. Konusu bu başka bir şey değil. Ben de teberrüken, o Hacı Bayram'da Sami Efendi evi var. Her pazar günü, sabah namazından sonra bu eserin kendi bilgimce, acizane, fakirhane, noksan, eksik bilgimle, bilebildiğim kadarıyla, 38 senenin birikimini, beni dinlemeye gelenlere, fakiri dinlemeye gelenlere aktarmaya çalışıyorum. Ben büyük bir zevk alıyorum. Hacı Bayram'ın sünneti bu, Lemaat adlı eserin okunması. Çünkü aşkı, yani imanı, yani Allah'a anlatıyor. Ama ille araya bir tercüme edecek, anlam tercümesi yapacak, izah edecek, şerçilere, açıklamacılara, bugünün diline indirgeyecek ve indirgeyken de o güzelliğini kaybettirmeyecek açıklamalara fevkalade ihtiyaç var. Ee, Allah bu gibi insanların yetişmesini nasip eylesin, biz de bu insanları yetişmeye vesile kılsın diye dua ediyoruz. Anin. An Hocam, Esad Efendi Hazretleri de bu eserin e, mukaddimesinde, bu hamişinde eserin Ee, evet. yazılış gayesini şu şekilde açıklıyor. Bu Veysi Paşa'nın zamanın üzeresinden bu Veysi Paşa'nın isteği üzerine talep üzerine bu eseri tercüme etmeye başladığını söylüyor. Ve şöyle diyor. Dar-u Hilafeti Aliye'den Veysi Paşa men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu risalesini şer etmemi istedi. Diyor. Ve istalede bulundum diyor. Müsbet, dileğime müsbet cevap gelmesi üzerine alemin en faziletlisinin ruhaniyetinden feyz İsterham ederek bu işe başladım diyor. Ve eserin adını da Miratül İrfan isimli olarak, eser olarak e, isimlendirdim diyor. Evet. Ve bu Esad Efendi Hazretleri, İbn Arabi Hazretleri'nin Vatid-i Vücut Nazariyesini de burada savunuyor yani evet. kendisi. Evet. Ve e, Vatid-i Vücut nazariyesinde de kalem inkar eylemenin mümkün olmadığını, yani hep ayetleri, hadislere dayanan bir nazariye olduğunu ifade ediyor bu eserin hamşinde. Veysi Paşa devreye giriyor. O devrin vezirlerinden evet. rica ediyor, destekliyor, basımını sağlıyor, teşvik ediyor. Bu gibi eserlerin kazandırılmasına himmet eden böyle bir şey, maneviyat sevenler, kültür sevenler grubu, böyle üst gelişimi sağlayacak ve maneviyat gelişimini sağlayacak olgun insanlar mertebeli insanlar var. Teşvik eden insanlar var. Devlet ricalinden, Devlet ricalinden bir, böyle bir destek var, geliyor. Destek var. Rönesans Avrupa'da işte 14. yüzyıl özellikle İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinden sonra Rönesans hareketleri başlıyor. İlk başlangıcı bir İspanya Müslümanların tesiri İslami ilimler Avrupa'ya girince Avrupalılar aklı açıldı zihni açıldı kalbi açıldı. İkincisi, İtalya'da devlet adamları, çeşitli prensler, mesen sınıfını oluştururlar. Mesen sınıfı, sanat severler, kültür severler, evet. bilgi severler, bilim adamları, filozofları, heykel şairleri, tiyatro yazarlarını, yani entelektüel gelişimi sağlayacak bütün o ...Avrupa'nın birikimini İtalya'ya çektiler. Michelangelo yetiştirdi o dönemde. Leonardo da Vinci yetişti. Evet. Ve pek çok Dante, Alicieri yetişti. Ama bu sanatı destekleyen zenginlerin eliyle oldu. Onun için Avrupa, Rönesansı önce Endülis, İspanyası... ...ondan sonra e, bu sanatseverler, kültürseverler, bilgiseverler, mesen sınıfı İtalya'da oluştu... Onların teşvikiyle yeni bir dönem başladı. Eski dönem kapatıldı. Zenginlere çok iş düşüyor. Bugünün zenginde şöyle bir zevk olmalı. Mesela diyelim ki Akşemseddin Hazretleri'nin menakıbı. Basit bir şekilde. Sıradan yani öyle fevkalade bir özelliği var da yani ama kültür açısından değerli Fatih'in hocası bu. Hadi bakalım Akşemseddin yaşantısı nasıldı? Çünkü 1961'de cenazesi mezarı açıldı. 502 senelik ceset çürmemiş halde duruyordu. Evet. Büyük bir Allah dostluydu bu. Ali İhsan Yurt Hoca bana anlattı hatırasını. Hocam dedi, sel geldi. Açmak zorunda kaldık 1961 senesinde. Kalabalık bir grupluk. Mühteler vardı, vaizler vardı, şeyh efendiler vardı. Akşemizettin Hazretleri mezarında sağlam. ucunu saran kefen bile çürmemişti diyor. Olan bir olayı anlatıyor. Evet. Başka o olay yaşanlardan da bunu öğrendim. Hakikaten böyle böyle bir olay var. Ve İslam'ın fethinde, manevi fethinde en büyük katkı bu uzaktan gelmiştir. Sabaha kadar ağlamıştır iç kadırda. Ve gözyaşlarıyla toprağa sulanmıştır. O gözyaşlarıyla sulanan toprak ve o duaların arkasından fetih müessir olmuştur. Mane ordusu, madde ordularını desteklemiştir. Bu zaten hayatı nasıl? Ben zenginim, bir demir tüccarıyım. İlahi fakültesinden falan yolu de çağırıyorum. Ya böyle bir e, İstanbul'un fethinde önemli rol oynamış. Akşemseddin ah Hazretleri'nin günlük hayatı nasıldı? Hayatı nasıldı? Hmm. Bu şahsiyeti neydi? İnsan yetiştirme metodu neydi? Resulullah'ı sevmesi nasıldı? Allah'a kulluğu nasıldı? Zikri evradı ve hizmetlerin neydi? Bunu bize anlatan böyle bir eser var. Alın size şu kadar para. Lütfen bunu ortaya çıkarın ve bunu ben basacağım deyip destekleyen bir destekleyen bir zümrenin Türkiye'de oluşmasını hala bekliyoruz. Evet. Ay Aybaşı olunca ben 50 tane talebem var. Nereden burs alacağım diye şaşırıp sağa sola bakıyorum. Kimseden para geldi yok. Oradan dilencilik, buradan dilencilik zor topluyorum ben bunu. Evet. Ben bakın şu konuştuğunuz Osmanlı'nın son zamanlarda Osmanlı'da var bu aslında. Osmanlı onun için 600 sene yıkılmadı. Bu yüzden yıkılmadı. Evet. Devlet adamları, zenginler, ilim adamları destekliyordu. Şimdi desteklemiyor. Sen Veysi Paşa olarak Esad Erbil'i hazretlerini bu çalışmaya yaptıracaksın. Belki yüz beş ücret de vermiştir, desteklemiştir, bastırmıştır. Veysi Paşa da ahirete çıktığın zaman Allah'ın huzuruna, Ya Rabbi ben senin bilgili alim bir kulun değildim ama Esad Erbil'i hazretleri gibi mübarek bir zata bu e, tevhid risalesini, yani Bey hazretlerin tevhid risalesini, risale-i ehadiyesini tercüme ettirdim. Ve ilim-irfan olarak bastırdım matbaada ve parasız dağıttım. Ve ilmin-irfanın bir Allah dostunun, seni anlatan bir Allah dostunun kitaplarının yayılmasına vesile oldum. Bunun hürmetine beni affet ya Rabbi diye bunu umarak zenginler öyle hareket ediyor. Evet. Bu devirde e, zenginlerimiz maalesef böyle bir açılımları yok. Böyle artı değer, üretme diye bir kaygı yok maalesef. Ve üzülüyoruz. Söyleyecek başka bir şey de yok. Kıymetli Hocam, Esat Efendi Hazretleri tabii e, aynı zamanda bir tarikat şeyhi. Kelam Dergâh'ında eğitim vermiş birisi. Mürşü'de ittiba ile alakalı bazı görüşlerinin olduğunu biliyoruz. Şeriata riayet konusuyla alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin e, şeriata bağlılıkla alakalı bazı görüşleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Efendim, Kur'an-ı Kerim herkesi bağlayan bir kitap. Akil Bâli'yi Olduktan sonra yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak ki bunların sayısı 534 olarak zikredilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in muhtevası avama göre düzenlenmiştir. Yani herkes yapabilerek deyince, herkesi içine kaplayacak. Havası, hasül havası ve avam <gülüyor> bir ayrım yok. Hepsi herkese eşittir. Namaz herkes kılacak Havan tabakası beş vakit namazının farzını kılar. hava tabakası sünnetleri de kılar. Elhasül daha başka sünnetleri de kılar. Ama birisinde kalite çoktur. Kendini vererek namaz kılar. Havan tabakası dünyayı düşünerek namaz kılar. Bu şekilde bir ilahi emirlere yapışma konusunda müritte, de, de eşittir. Arada hiç fark yok. Ölçü şeriattır. Diyelim ki başörtüsü Kur'an-ı Kerim'de farz. Müridi de, mürşidi de bir yani bu tesettür emri vücudun belli yerine kapatmak erkek için de biliyorsunuz farz. Kadın için tesettür, erkek için de tesettür var. Evet. Erkek için de tesettür. Mesela herkes erkekler giyiniyor ama edep yerlerini belli eden elbise giymemek tesettür konusuyla alakalı bir uzun uzun fıkıh konusu Konuşmak lazım. Dar pantolon girip de Giyip de edep yerlerin belli olması erken tesettürsüzlüğünü türsülünü gösterir. Nisa'nın, kasiyatun ariyat gibi ricalün diye başlıyoruz. Evet. Kasiyune, ariye, ariyune yani giyinmiş ama çıplak erkekler. Bu eskiden işte bol dökümlü elbiseler giyiliyordu. Bilmem işte şal var diyorsunuz, bilmem vesaire diyorsunuz. Edep yerleri belli olmuyor. Efelerin kıyafetleri bile dizle bel arasında potür şeklindedir. Aşağı tarafları incelir. Şimdi, yani buradan şunu anlamak istiyorum ben. İslam'ın emirlerine uyma konusunda herkes eşittir. Peygamberimiz de İslam'a rağmen değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat kendisi İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı yaşıyordu. Ona bugün batılı tabirle homo koranikus diyorlar. Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anh'ın anlatım şekline göre de ve kain ahlakuhu ibareten min el-Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir. Kur'an'a bakın. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bakın. Şu onun ahlakı buydu. Kur'an'dı. Yaşayan Kur'an'dı o. Yürüyen Kur'an'dı o. Kur'an'ın eee bir teorik bir kitaptır. Önümüze konuluyor. Yaşanırsa nasıl bir İstanbul ortaya çıkar? Yaşanırsa Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkar. İdeal yaşayan olmuştur. Evet. İşte bir mürşit, bir şeyh efendi de, bir mürit de... Peygamberimiz nasıl şeriattan mesul ise... Mürşit, mürit maneviyatta istediği kadar yüksek olsun. Hiçbir zaman şeriatın emirlerin dışında kimse kalamaz. Ölçü budur. E, o ölçüyü aşana e, biz yani İslami açıdan eleştiri getiririz. İsterse mürşit olsun. İsterse şeyh şeyh olsun. İsterse mürit olsun. Asla fark etmez. İşte Esad-ı Efendimiz diyor ki, bu lanetli şeytan var ya diyor, bir şeyhe bağlanan insan manevi koruma altındadır. Manevi koruma altında olduğu için bir koruma kalkanı olarak şeytan bunu nüfuz edip bir müride kolay kolay tesir edemez diyor. Nüfuz edebilirdi aslında. Ama biraz zor olur. Tabii, müridin muhabbetiyle Tabii. alakalı değil mi hocam? Mürid sevgini çok sever. Ve fena şeyh makamına gelirse, o zaman. onun gibi hallerini düzenler, tanzim eder, onun halini yakalamaya çalışırsa, şeytan ona nüfuz etmesi çok zor olur. Hatta öyle şeyler vardır ki, böyle bir medyum arkadaş vardı, onunla sohbet ederdik. Hocam derdi, ben bu dünyayı iyi bilirim, böyle muskacılık dünyasını. Medyumluk dünyasını iyi bilirim. Bir kimse bir şeyhe bağlıysa, yapılan muskalar tesir etmiyor derdi. Esasen kuvvetli bir imanınız varsa, bu gibi şeyler fesafiso, boş şeylerdir. İmanın zayıfsa tesir eder. Tesir ediyorsa sende iman zayıflığı var demektir. Fefirru ilallahı gerçekleştiremiyorsun demektir. Hmm. Allah'a kaçamıyorsun demektir. İşte lanetli şeytan, bir şeyhe bağlı tarikat mensuplarına karşı, Zafer kazanamaz diyor Esad-ı Derebili Hazretleri. Ama bazen bunun tersi de olabilir diyor. Yani e, zafer de kazanabilir. Çünkü tarikat mensuplarından ilahi kanunlara itaat etmede ve özellikle de imanın alameti demek olan imanın alameti demek olan namaz kılmak. Yani. Namaz kılmak imanın alameti. Bu konuda Hakkıyla namaz kılamayan insanlar olursa bunlara şeytan nüfuz edebilir diyor. Yani, demek ki hakkıyla namaz kılarsanız yani kad <tık> eflihal mu'minun ellezine fe min salatihim khashiun kurtuldu ama namaz kılarken kendinden geçerse kurtuldu. Huşu kendinden geçmek. Biz namaz kılarken kendimizden geçiyor muyuz? Yok, geçiyoruz efendim. Onun için şeytan bize gelmiyor. Ama gerçek bu değil maalesef. Hiçbirimiz namaz durarken kendimizden geçip Allah'ta kaybolamıyoruz. Allah'ı içselleştiremiyoruz. Ya vereceğimiz borcu düşünüyoruz. Ya da akşam yemeğini düşünüyoruz. Ya da birisiyle yapmış olduğumuz tartışmayı düşünüyoruz. Aklımıza dünya geliyor. Dünya gelmesi demek kuşuğunun yok olması manasına geliyor. O namazın bir faydası olmaz. O namaz seni kurtaramaz. O namaz seni realize edemez, gerçekleştiremez. Sendeki kabiliyetleri ortaya çıkaramaz. Sendeki hazineyi ortaya çıkaramaz. Şimdi kıldığımız namaz, tövbeye muhtaç namazlar kılıyoruz. Hep dünya ile dolu, dünya âliude, dünya karışık namazlar kılıyoruz. İşte bir mürit dersini çekiyor, şeyhe bağlı ama şeriatın emirlerine uymuyorsa, hakkıyla bir namazı namaz kılıyor da hakkıyla kılamıyor. Şeytan ona nüfuz eder diyor. Yani. Diyor ki, şeytandan, şeyhten maksat, Şeyh adını taşıyan birisi değil. Bilakis Allah'ın sıfatlarını tanıyan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir kimse. Şeyh demeyen de böyle diyelim esas diyor. Yani yetkin bir kimse, Allah'ın şey, ahlakıyla şey. ahlaklanmış bir kimse. Bu ahlakla, ahlaklanmış ama içten gelen samimi ihlasla dolu bir niyet ve ihlasla dolu bir ibadet ve Allah'ın emirlerine devam etmek, günahlardan kendini koruyan nefsin istekleriyle zevklere yüz çeviren, şeriat ve tarikada hizmet eden zatlar. Biz bunu kastediyoruz. Biz buna şeyh de diyebilirsiniz. Yani İslam'ı dört dörtlük yaşayan insan. Böyle bir zata siz kalben bağlı olursanız ve ilahi emirlere de itaat ederseniz şeytan size tesir edemez. Böyle olduğu gibi müridinde, de şeriat ve tarikat dairesinde bulunan emirlere ve adaba riayet etmesi görevidir. Yoksa şeytan başına mısırlat olur, hatalara düşürebilir. Yoksa şeriat olur mu tarikat? Tarikat vasıta hedefimiz hakikat. Bismillah. Evet hocam. Yani Hem müridin üzerine düşen bazı görevler var, hem de e, mürşidin üzerine bazı Düşen bazı vazifelerin olduğunu e, anlıyoruz. Hocam, e, mürşidin, hakiki mürşid olduğu zaman, yani mürşidi kamil olduğu zaman, e, müridi olgunlaştırması gerekiyor. Evet. E, Esat Efendi Hazretleri'nin de e, bununla alakalı, bu divanında bir e, şiiri var. E, bu şiirin sizden e, kısaca bir şerhini arzu ediyoruz. Yani şiir şu şekilde, e, varlıkta piri kamile Vardıkta pir kamile, taş olsa dil, yumuşağı olur. Firavun ise nefsin, yakın bir murdan, alçağı olur. Oldunsa vakıf azine, enna amel bir dağ olur. Çürüklerin hep sağ olur, zehrin kamu bal yağ olur. Dağlar yemişli bağ olur. Cümle cihan, bostan sana diye. Evet. Böyle bir şiir var divanında geçen. Ee, hocam, bu şiirin kısa bir şerhini, kısa bir açıklamasını yapabilir misiniz? Yani... Mürşid müridi nasıl e, olgunlaştırır? mi? bir mürit ben olgunlaştım mı diye kendini oto check yaparsa, ben olgun bir mürit miyim diye kendini sorgularsa, yani burada bir mürit kriteri çiziyor aslında. Olgun mürit kriteri nedir? Onu anlatıyor. Evet. İşte diyor ki, Gönlü bir kere yumuşak olacak diyor. Kalbi sert olan insandan olgun insan olmaz. اِنْ كُنْ تَفَزَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِي لَنْ فَبُّوا min حَوْلِكِ Ey Muhammed! Allahümme sallallahu Muhammed. <Sessizlik> Kalbin sert olsaydı etrafındakiler dağılır giderdi. Yumuşak olacak. Başka? Karıncadan daha mütevazı olur. Karıncadan daha mütevazı olur. çok gönlü olur. Kibriya yoktur üzerinde. Kibriya, taslamak, kibir taslamak, mevalaman ya u Teala'ya açılan bir savaştır. Ben de Allah oldum demektir. Haşa. Hmm. Enne Rabbukumil a'la diyen firavun gibi. Başka ne olur? Olgunlasan derviş, yaptığı işi ihlasla yapar. Namaz kılarken ihlasla, abdest alırken ihlasla, konuşurken ihlasla. Hizmet ederken, ihlasla, içten gönülden gelerek, yani kalbini ortaya koyarak hizmet eder. Başka, ayağa kaymaz, sağlam olur, dik durur, fırıldak gibi dönmez, münafık olmaz. Şurada şöyle, burada böyle, burada bu şekilde, burada şu şekilde. Hayır, bir tek görüntüsü vardır. <gülüyor> bir tek resim verir. Başka nasıl olur? O bal gibi tatlıdır. Kendisine gelenler dirilir onda. Hayat bulur, neşe bulur, canlılık bulur. Seninle beraber konuştum, ben dirildim, canlandım. Bal gibisin, yani acılık görmez. Onunla konuşur, beyin serotonin üretir, mutluluk hormonu üretir, tatlılık üretir. Kendini, kalbini hoş bulur. Gönlü genişler, sadrı genişler. Ve namaz gevşek kılıyorsa... Onunla sohbet yaptıktan sonra, olgun şeyhiyle, sohbet yaptıktan sonra namazı daha dikkatli kral. Tesir eder. Evet. Tesir alır ve tesir eder. Hem tesir alır hem de tesir eder. Seninle kaç kişi konuşu da namaza başladı? Kaç kişi senin seninle konuşu da gidip maneviyat dersi aldı? Kim etkilendi senden? İşte bal gibi tatlı olur, diriltici olur. Öldürmeye gelenleri diriltir. Peygamberimizin en büyük özelliği bu. Muhyi sıfatıdır. Böyle bir kimse, olgun bir derviş, imar olur, mamur olur. Yani noksanlar gider, kendini tamir eder. Şakirtleri taş yonarlar, yonarlar, üstada sunarlar. Hacı Bayrambeli böyle söylüyor. Yani bir inşaat yapılıyor. Karakter inşası. Karakter inşasında taş gibi sert olan yönlerini, Ellerinde çekişle vura vura vura vura taşı sert taraflarını yontarlar. Yontuk hale gelirler. Ondan sonra götürürler üstada şeyhe sunarlar. Efendim benim sert yanımı bu şekilde düzenledim. Düzgün hale getirdim. Buyurun bir gözden geçirin. Acaba belli bir şekle girmiş mi? Ne diyorsunuz? Toparlayabildim mi kendimi diye? Kendini şeyhine çekap yaptırır. Yani kendini imar eder. Evet. Amera bina yapmak manasına geliyor. Amera ömür sahibi olmak manasına geliyor. Ömür sahibi olmakla bina yapmak kelimesi demek ki şahsiyet ve karakter teorileri var bugün Avrupa'da, Amerika'da, dünyada, Rusya'da, Asya'da karakter teorileri. İşte Abraham Maslow başı çeker. Evet. Profesör Yalom başı çeker. Bunlardan. 20 tane bu şekilde karakter inşası ile ilgili uğraşan insanlar vardır. İşte bir insanın imarı, yani bir tuğla gibi üst üste koyup inşası bir ev kuruyorsunuz. Kalp evi o. kalbi mümin-i beytullah. Evet. Her inanın kalbi bir Allah'ın evidir. Bu evde Kabe nasıl tuğlalarla üst üste konularak bina edildiyse... Biz de ihlas koyacağız, tövbeyi koyacağız. Onlar hep birer taşdır, birer tuğladır. Hepsi benim evimde gözükür. O tuğlalar üstüne kalp evi mamur olur. İnşa edilmiş olur. Ve kişi kendi gizli potansiyel kabiliyetlerini kinetize etmiş olur. Ortaya çıkarmış olur. Bu da şey, nefis serbiyesiyle, seyr sülükle olur. Geceleyin kalkıp secdeye kapanıp Suriyeli Müslümanlara, Mısırlı Müslümanlara, Iraklı Müslümanlara, Doğu Türkistanlı Müslümanlara, dünyanın kötü gidişine, Batı, Pakistan'a, Türkiye'ye, Kıbrıs'a, Libya'ya, bütün İslam alemine, bütün insanlara, bütün ümmete gözyaşı dökerek olgunlaşırlar. Zikir çekerek olgunlaşırlar. İhlaslı Koran okumak ve onu yaşamakla olgunlaşırlar. Kendinden geçerek haşi un antır parantezi içerisinde namaz kılarak olgunlaşırlar. Evet. İşte bunlar İnşa eden tuğlalardır. Böyle üst üste koyuyoruz ve kendimizi inşa ediyoruz. Mamur oluyoruz, imar ediyoruz. Bir derviş, Hacı Bayram böyle Hazretleri'nin anlattığı gibi, kendini yontar. Şeyhinin vermiş olduğu emre göre kendi. Zikri kendi çekecek. Her zikir Allah demek, kendini yontmak demek. Yamur yumru taş olan özelliklerini düzgün taşlarına getirip, ev inşaatında kullanmak üzere, üstadına, şeyhine, sunacak. Efendim taş, benim sert yanım bu. Benim e, bozuk yanım bu. Tövbe ettim, düzelttim. Şekirli, şükürlü bir şey oldu artık. Üstad diyecek ki aa çok güzel olmuş. Hadi kendi kalp evinin inşasında onu bir tuğla olarak bir yere koy diyecek. Kalp evi mamur hale gelir. Ve kalp evini mamur etmek demek kişinin karakterolojik gelişimini virtualize etmesi, olgunlaştırması, üst seviyelere tırmanması, olgun insan, hazımlı insan, taşıyan insan, hizmet eden insan, sabırlı insan, ihlaslı insan, gözü yaşlı, merhametli, megalomanyası olmayan ve tatmin olmamış benliklerini tatmin eden değil, bütün benliği tatmin olmuş. Ela bizi Kirâlî tatmeynûl kullu'p ayet evkermesine göre, bütün iş alemi huzurla dolmuş. Hiçbir eleştiriye... Hiçbir eleştiriden korkmaz. Ve geniştir, elvasi ismi tezerri etmiştir. Her şeyi kabul eder, her şeyi hazmeder, her şeyle yüzleşir. Yüzleşmekten de korkmaz. İşte bu mamur olmuş bir gönül. Ve bostan olur. Yani meyve vermeye başlar. Yani mürşit insanı e, mürşit bu, hale bu, hap, bu, hap, bu hale getirir, yumuşak gönüllü yapar, karıncadan müteviyazı hale getirir, tarikat terbiyesinde bu ortaya çıkar. İhlaslı olur, sağlam ayaklı olur, bal gibi tatlı olur, gelenleri, etrafındakileri diriltil, hayat verir, kendini imar eder, mamur eder ve bostan olur, meyve verir, sebze verir. Yeter ki düş serraf eline, işlesin seni, korkma. ''Ziyan edersin, bakır kalırsın, sakın ondan kaçma!'' Altın olabilmek. Evet. Yoksa bakır kalırsın. Çünkü şeyler simyagerdir. Simyacidir, Bakırları altın yaparlar. Ama o simyacıyı nereden bulacağız? Paolo Coelho'nun simyacılar romanını okuyoruz. En sonunda gözyaşıyla bitiyor. Evet. Hazine bizde. Gözyaşı merhamet, hazine buymuş. İşte bu hazineyi biz nasıl elde edeceğiz? Nasıl sağlayacağız? Gerçekten kolay değil. Bu şiiri teberrüken ben de okuyayım. Vardık da piri kâmile. taş olsa dil yumuşa olur. Olgun bir şeyhin yanına varır, ona insab edersin, ona talebe olursun. Dilin, gönlün taş bile olsa yumuşar. Firavun ise nefsin bir murdan alçağı olur. Firavun gibi megalomanyası, efendim benliği, egosu, kutlaşmış bir insan isen, Firavun gibi, İnne ala ard. Yeryüzünde Firavun yüceldi, büyüdü. Ben Allah'ım dedi, haşa. Bir şeyhin huzuruna, bu vaziyete giren bir kimse, tevazu öğrenir, bir karıncadan da aşağı görür kendisini, tevazu sahibi olur. Oldunsa vakıf aczine edna amel bir daha olur. Yapacağın ibadetleri, Ya Rabbi daha iyi yapabilirdim, bu kadar ibadet edebildim. Şu kadar iyilik yapabilirdim, bu kadar yapabildim. Hakiki kullaha ben, güzüm yetmiyor. مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْكَ يَا مَشْكُرُ Ey şükredenin Allah, sana hakkıyla şükredemiyorum diyor Peygamberimiz. مَا أَبَدْنَاكَ ibadeti اِبَادَتِكَ ya مَعْبُودُ Ey kendisine tapınılan ibadet edilen Allah! Sana hakkıyla kul olamadım diyor peygamberimiz diyor bunu. Karıncadan aşağı. Ma arafna ke hakka marifetike ya ma'ruf. Ey bilinen Allah! Seni hakkıyla bilemedik diyor. Şimdi bu acizliğimizi bilebilirsek yaptığın en ufak amel dağ gibi büyür diyor. Çürüklerin hep sağ olur. Zehrin kamu balya olur. böyle noksanlıkların tamam olur. Eksiklerin gider, mükemmelleşirsin. Sendeki zehirli yönler var ya, hepsi kaybolur, bal gibi olur, yağ gibi olur. Tadına doyum olmaz. Herkes seni yer, istifade eder. Ergun yapamazsan zehir olur. Herkesi zehirlersin. Toplumumuzun zehirlenmesini burada anlatabiliriz. De, laf uzamasın diye. Evet hocam. En son dağlar Bir derviş de bu şekilde şeyhe intisap ederse, dağlar, sert dağlar, yemişli bağ olur. Ağaç bulunmayan dağlar bağ olur. Meyve verir hali gelir. Dağlar yemişli bağ olur. Cümle cihan, bostan sana. Bütün alem sana bostan olur. Her tarafa bahçe açarsın. Her tarafta meyve yetiştirirsin. talebi yetiştirirsin, adam yetiştirirsin. Onun için Hacı Bayram Veli, bütün o büyük şeyhler, her tarafa halifeler göndermişler. o halifeleriyle her yerde bostan bahçeler açmışlar. Ankara'da açmışlar, Şam'da açmışlar, Sofya'da açmışlar. Evlerimizin Kozova'da açmışlar, Bağdat'ta açmışlar, Buhara'da açmışlar. Bakü'de açmışlar, Kırım'da her yerde bostan açmışlar. Profesör Doktor Etemci Vejlolu hocamızla birlikte bir gariplerin kitabı programında sonuna geldik. bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. hoşçakalın efendim.